Bismillahirrahmanirrahim Kardeşlerim haramlar iki kısımdır birinci kısım doğrudan doğruya haram zarar ve mevsedet olan şeylerdir burada bu kelimeyi biraz açayım mevsedet kelimesi ifsad etme yoldan çıkarma birçok fitneye sebep kılma gibi birçok manaları vardır o yüzden ıstılahi bir kavram olması hasebiyle orijinal olarak o kelimeyi kullanma yerinde daha hayırlı olur. Hasebiyle aynen sadık kalmayı tercih ediyor. İkinci kısım ise bu haramlara, bu zarar ve mefsedetlere sebep ve vesile olan onlara götüren şeylerdir. Kardeşlerim nasıl doğrudan doğruya zarar ve mefsedet olan şeyleri yok etmek gerekiyorsa bunlara yol açan şeyleri de yasaklayıp yok etmek gerekmektedir Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim hayır ve iyilikler iki kısımdır birinci kısım doğrudan doğruya iyilik ve hayır olan kulların faydasına olan şeylerdir İkinci kısmı ise bu hayır ve iyiliklere sebep ve vesile olan şeylerdir Haramlar konusunda vesile ve vasıtaların kapısını açma, ikinci konuda yani hayırlar ve iyilikler konusunda vesile ve vasıtaların kapısını kapatmak gibidir. Her ikisi de dine ve onun getirdiği esaslara tam manasıyla zıttır. Binaenaleyh şerî olmadıkları halde şerî denilen hilelerin kapısını açmak da haramlara götüren sebep ve vesilelerin yolunu kapatmanın tam zıplıdır. Asla şer'i değildir. İkisi arasında çok büyük bir çelişki bulunmaktadır. Şer ve mevsedeplerin define ve bunlara götüren sebep ve yolların kapatılmasına böylece yönelmiş ve bu hususta bunca tedbirleri almış yüce, ulu ve kamil bir dinin Böylesine hilelerin yolunu açacağını nasıl zannedebiliriz kardeşlerim? Şer'i vecibeleri ortadan kaldıran, haramları haramları helal saydıran hilelerin irtikap edilmesine cevap vereceği nasıl iddia edilebilir? Bir şey bir fiil haram olan şeye sebep ve vesile olduğunda bu vesileyle ya doğrudan doğruya harama ulaşmak kastedilmiş olur ya da mübah bir şey kastedilmiştir de fakat o harama götürmüştür. Yani bazen bu vesileyle harama ulaşmak kastedilmemiş olabilir fakat şeriat-ı kamile herhangi kuvvetli bir maslahat aksini iktiza etmediği müddetçe bunu dahi yasaklar. Ki nerede kaldı ki doğrudan doğruya harama ulaşmak kastedildiği halde bu harama ulaştıran hile, vesile ve vasıta haram olmasın. Elbette dinimiz bunu kesinlikle haram kılmıştır, ret ve iptal eylemiştir. Binaenaleyh bu kabil bir hile mutlaka ret ve iptal edilmelidir. Böyle bir maksat açıkken asla failine yardımcı olmamalıdır. Bilakis onlara tersiyle mukabele edilmelidir onların bu kabil bütün hile ve oyunlarının hedeflerine ulaşmaması için elden gelen şey yapılmalıdır. Kardeşlerim, İslam dini onun usul ve kaidelerini onun maksatlarını iyi bilen her bir Müslüman için gayet açıktır. Bunda hiçbir kapalılık yoktur. Kuluna böylesine derin ve esaslı bir din anlayışını lütfeden Yüceler yücesi Allah'ın bu senalar olsun. Evet. Haramlara karşı hileyi caiz sayma, din ile onun set-u zerai taban tabana zıttır. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala harama ulaşan bütün yolları kapatmıştır. Hileci adam ise kardeşlerim, bütün imkan ve yollar ile ona ulaşmak ister. Bu nasıl caiz olur? Bu caiz olsaydı, din harama giden yolları kapatmak için bu kadar konu ve meselede bunca şartlar kor, bunca tedbirler alır mıydı? Dinin bu kadar şartlar koymakta, bunca tedbirler almaktaki hedef ve gayesi gayet açıktır. Fıtratı koruma, insanlığı koruma, dini koruma. Yani seni koruma. Hile-i şerih olmadığı halde, hile şeriye denilen hilecilerin hedef ve gayesi tam bunun tersinedir. Musibetin asıl büyüklüğü ise kardeşlerim, hilecilerin ancak dinin kendilerine izin verdiği şeyleri yaptıklarını iddia etmeleridir. Buna kadar büyük bir zulüm değil mi? Bu hile ve oyunlar kesinlikle haramdır. Bunları yapanlar Allah'ın gadabına uğrarlar. Bunlar dünyalık olarak maksatlarına ulaşamadıkları gibi akıbetleri itibariyle de çok kötü durumdadırlar. <gülüyor> Yaptıkları dini muamele adı altındaki işler bütün neticeleriyle birlikte fasittir iadesi gerekenlerin iadesi tazmini icap edenlerin tazmi gerekir. Evet. Allah subhanahu ve teala bizlere rahmet etsin kardeşlerim. Kişi hileli bir muamele yapıldığı zaman bakılır. Onda onun lehine ya da aleyhine durum var mı? Mesela hasta bir kişi ölümü yakın hissedince varis olmasına engel olmak için karısını boşar. İşte bu durumda karısının boş olması gerçekleşse bile onun mirasından mahrum olması gerçekleşmez. Çünkü onun bu durumdaki kadınını boşaması hileli bir boşamadır. Kendi aleyhine olan tasarrufu sahihtir. Fakat lehine olan yani karısının mirasçı olmasına engel olmak hastı geçerli değildir. Çünkü böyle bir tasarrufla karısını zararlandırmaya hakkı yoktur. Eğer kişi hileye ulaşmak istediği bir garazi için yaparsa mesela yazın sıcağında oruç tutmama maksadıyla sefere çıkarsa bu takdirde onun hilesinin kendisine bir faydası olmaz. Yani oruç tutması yine farz. Çünkü o seferde olduğundan oruç tutmamasına ruhsat verilmiş bulunan normal bir misafir değil oruçtan tutulmak için oruçtan kurtulmak için sefere çıkan hileci birisidir evet eğer hileli bir işten maksat kendisini helal olmasını temin ise veya başkasına helal olmasını temin maksada bulunuyorsa netice maksadının tersiyle tecelli eder ancak maksadın dışında kalanlar için helallik mümkün olur mesela birisi bir adamı öldürdükten sonra karısını kendisine nikahlamak maksadiyle öldürürse işte bu misalimizde kadın kocasını öldüren bu adama kendisinin buna razı olsun veya olmasın helal olmaz ancak bu kadın başka erkeklerden biriyle evlenebilir bu tıpkı kocası öler Vallahi Allah yolunda şehit düşen diğer kadınlardan herhangi birinin durumu gibidir. Katilin dışındakilerinden herhangi biriyle evlenmesinde bir engel bulunmamaktadır. Bunun ihramda bulunan biri için ihramlı olmayanın avlandığı hayvanı kesip takdim etmesine benzer. Onun avladığı bu av kendisi gibi ihramlı olmayan için helal olduğu halde ihramlı kişi için haram kılınmıştır. E, bunu şu hükümde teyit eder. Miras malı bırakacak olan kişiyi öldüren, onun mirasından men olunur. Evet kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bizleri mağfiret etsin. Hileyi kasteden kimse kasıt ve niyetinin aksiyle mukabele görür. Firarda olanın boşaması, varisin katili, vasiyet edenin katili, efendisinin müdebber köle tarafından katledilmesi risallerinde olduğu gibi. Septu-Zerai, harama giden bütün yolların, hilelerin kapanması, dinin en önemli kaydelerinden bir tanesidir. Bütün hile ve oyunlu muameller dinde gayrı meşru kılınmış ve haram kılınmıştır. Hamrın içkinin mücerret yerinin değiştirilmesiyle sirke olduğuna dair verilen hüküm de bu yüzden geçersizdir. Allah bizleri yolundan ayrı koymasın. Kardeşlerim, bütün hileler iki kısımdır birinci kısım hileler bunlar bir takım sözlerden ibarettir bu kısım hilelerin sabit olması için hükümlerin subudu için akıl şart aranır hasıt olup olmadığına bakılır bunlar aranan şartlarına göre bazen sahih olur bazen de batıl ve fasit olur bakılır eğer hükmü sabit ise bunların fesi ve refi mümkün olanların fesine hüküm verilir. Mesela alım satımda ve nikah meselesinde olduğu gibi, hükmü sabit olmakla beraber fesi mümkün olmayanlara da vardır. Mesela kölenin azat edilmesinde boşamada olduğu gibi. Bu nevi hile ile eğer aslında haram olan bir şeye karşı hile yapmak maksadı güdülmüşse veya Dini bir vecibenin düşürülmesi istenilmişse, eğer bunun her bakımdan iptali imkan dahilindeyse her bakımdan iptal edilir. Yok, ancak bazı bakımlardan iptali mümkün ise o bakımdan iptal edilir. Hile yapanın maksadının hasıl olmasına imkan verilmez. Nitekim asabi da firarda olanın boşaması hakkında böyle hüküm vermiştir. İkinci kısım hilelere bakacak olursak kardeşlerim, bunlar da bir takım fiillerden ibarettir. Eğer yapılan hile ile hile yapana bazı ruhsat ve kolaylıkların temini kast edilmişse buna ruhsat verilmez. Mesela namazda kasır yapma, farzların dört olanını iki kılma, ramazan orucunu tehir etmek maksadiyle sefere çıkan kimseye bu ruhsat ve kolaylık için fetva verilmez. Fakat böyle bir hile ile bir şeyin bir başkası hakkında haram olması kastedilmiş ise ve bu da bir canı veya malı telef etme mahiyetinde tecelli etmişse hileli de olsa bu fiilen neticesi vaki olmuş demektir. Bir kadın kocasından boşanmak istese, kocası ise onu boşamaya razı olmasa kadına eğer sen irtidat edersen Kocandan boş düşer, düşersin diye bir hile öğretisi kadın da buna uyup irtidat etse, yani Müslümanlığı inkar ederek mürtette olsa, işte bu kadının irtidat etme hilesi ne olur? O insanı, ona uyanı, o fetvayı vereni kafir eder. Allah şeytanın vermiş olduğu hilelerden, vesveselerden bizleri korusun. Rabb'im dinini öğrenenlerden eylesin. Rabb'im ayaklarımızı kaydırmasın. Vermiş olduğu bizlere nasip etmiş olduğu bu müslümanlık nimetinin hakkıyla kıymetini bilenlerden eylesin. Rabb'im şaşırtmasın. Nefsimize uydurmasın. Ahiretteki vermiş olduğu Gözün, gönlün idrak edemediği o nimetleri arzulayan dünyalık, şan, şöhret, nefis herhangi bir makam, mevki peşinde koşmayanlardan eylesin. Elhamdülillahirrahmanirrahim.